Efendim ada kadadım ve etleri verdiğim kişi daha sonra yemek yaptı ve bu yaptığı yemekten de bana verdi. Benim bunu yemem helal mi yoksa haram mı demişler. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Bir kişi... Adamış olduğu kurbanı, adamış olduğu hayvanı kesince hem kendisi hem de bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve eşi gibi bu hayvanın etinden yiyemez. Bunu tamamıyla fakirlere sadaka olarak, hı hı. fakirlere dağıtması gerekir. Kişi eti fakire verdiği andan itibaren et fakirin mülkü olur. Fakirin mülkü olduğunda, Fakir onda istediği şekilde tasarrufta bulunur. İster yer, ister satar, parasını alır, başka ihtiyaçları için kullanır. İsterse de kendisi gibi fakir olan arkadaşlarına yedirir veya misafirlerine ikram eder veya hediye olarak birine gönderir. Evet. Dolayısıyla veren kardeşimiz yani adağı fakire veren kardeşimiz bundan bana da bir pay gönder diye söylemediyse veya işaret etmediyse böyle bir anlaşıma gidecek bir söz söylemediyse, hı hı. fakirin ona göndermiş olduğu hediyedir. Karşılıklı bir hediyeleşme olur. Yani ona hediye göndermiş olur. Ve onu yemesinde herhangi bir sakınca yoktur. Evet.